hadislerini okumaya devam ediyoruz. En son almış olduğumuz bab hangi baptı? Mücahade. Babul, ül babıydı. Yani kişinin mücadele etmesi, nefsiyle mücadele etmesi, başkasıyla mücadele etmesi. Bunları açıkladık, şerh ettik. En son hangi hadiste kalmıştık? En son durmuş olduğumuz hadis üçüncü hadisi. An İbni Abbas radıyallahu anhuma kâle Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğlu, Nebi aleyhissalâtu vesselam'dan şöyle dediğini buyuruyor. Diyor ki aleyhissalâtu vesselam, ni'meten magbûnun fîhima kefîrun minen nâs. İki nimet vardır. Öyle iki nimet vardır ki, Tabi insanların Allahü Teala'nın bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksak ne yapamayız? Saymayız. Ve en tağdı Allah, Allah'ın nimetlerini saysanız ne yapamazsınız onu saymaya güç yetiremezsiniz. Ancak bu nimetler arasında iki tane nimet var ki insanlar özellikle bu iki nimet konusunda gaflet içindeler, mahbun, aldanmış durumdalar. Nedir o iki nimet? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Es-Sihatu vel ferag. Sağlık ve boş vakit. Boş. Yani herkes hastayken, hastayken sağlığın kıymetini ne yapıyor? Anlıyor, biliyor. idrak ediyor, biliyor. İyileştiği zaman, şifayı bulduğu zaman bir de bakıyorsun ki sigara içmeye yeniden tekrardan başlıyor. Ya diyorsun tövbe et bırak şu sigarayı ya bir şey olmaz. Gaflet. Ama bir hastalanınca, gırtlak kanseri olunca, allah Teala'nın ona vermiş olduğu emanet bedeni böyle hor kullanarak hasta olunca, ne de bakıyorsun ki ah diyor, keşke ne yapmasaydık? ne yapmasaydık? Yapmasaydık. İşte burada insanın nefsiyle mücadele etmesi gereken, mücahede etmesi gereken bir husus, bir konuda ne arkadaşlar? Bu iki nimeti hakkıyla de değerlendirme konusunda nefsiyle mücadele etmesi lazım kulum. Birincisi sağlık. İkincisi? Boş vakit. Bakıyorsun böyle saatlerce oturuyor. Televizyon karşısında, internet karşısında. Açıp eline ne yapmıyor? Kur'an alıp okumuyor. Boş vakit. Açıp eline dinini öğrenip allah Teala'ya ibadet etmesi gereken, hayatında gerekli olacak bilimi, ilmi, fıkıhı öğrenmiyor. Ne zaman başına geliyor? Bir de bakıyorsun ki onu öğrenmeye çalışıyor. Sağa sola sormaya çalışıyor. Bir şeyler duysa da o konuyla ilgili amel etse diye tabiri caizse kendini ne yapıyor? Parçalıyor. Halbuki boş vaktinde kendine bir program yapmış olsaydı namazını, abdestini, namazını, zekatını, orucunu öğrenmiş olsaydı, değil mi? Çalışmış olsaydı, dinini bir basiret üzerine apaydınlık bir yol üzerine ne yapardı? Yaşardı. O zaman arkadaşlar bu iki konuda da ne yapacağız? Azimli olacağız. Nefsimizle mücadele edeceğiz. Dördüncü hadis Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunuyor. Ayşe radıyallahu anhadan diyor ki Enne'l-Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûm minel leyl hattâ tetefettara kademâh. Nebi vesselam gecelin ne vardı? Kıyama kalkardı. Teheccüde kalkardı. Namaz kılardı. Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala ne diyor? Allah Teala senin ne yapıyor? Gece namaza kalktığını görüyor. görüyor. Ne zaman kalktığını? nisfahu. Gecenin <gülüyor> etmâ min thulüfe illeyl. Üçte ikisinden biraz azını. Yahut nısfahu. Yahut yarısını. Yahut ondan biraz fazlasını yahut azını. Yani Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte ikisinden bir azını yani gecenin çoğunluğunu yahut yarısını yahut ne yapmakta? Üçte birini ihya etmekte. Namazdan geçirmekte. İşte Ayşar radıyallahu anh'a diyor ki... Ayakları çatlayıncaya dek, şişip yara oluncaya dek... Ne vardı? Aleyhisselatü vesselam namaz kılardı. Kıyamda o kadar uzun duruyor. Rüküde o kadar uzun duruyor. Yeniden kalkıyor o kadar uzun duruyor. Secde de o kadar uzun duruyor. Ayakları şöyle aleyhisselatü vesselam. ''Fekultu lehu lima tesna'u hâzâ ya rasûlellâh.'' Dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, bunu neden böyle yani yapıyorsun? وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ Allah Teala senin gelmiş, geçmiş, bütün günahlarını affetmiş. Ama aleyhissalatü vesselam, geçen derste girişte söylemiştik ya, nefsiyle mücadele ediyor. Nefis yatmak istiyor, nefis rahat istiyor. Sıcak yatak istiyor. Ama aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'a, Teala'ya şükreden bir kul olmuyor <gülüyor> imma. قَالَ اَفَلَا abden Şekura. Yani Rabbime şükreden bir kul olmayı niye tercih etmeyeyim? Bu onun bir göstergesi. Bu onun bir alameti. Rabb'e şükrün ifadelerinden en güzeli hangisi arkadaşlar? Namaz. İşte Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da Allah Teala'nın da buyurduğu gibi inna rabbeke ya'lemu anneke taqumu adna min sulusi'l-leyli. O nisfahu ve nisfuhu suluhu ve ta'ife tun ma'ak allah Teala senin gecenin üçte ikisini yahut yarısını yahut gecenin üçte birini ve seninle beraber sahabeleri yani seninle beraber namaz kılanları ne yapmakta? Bilmekte diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın gece adetinden bir tanesi de nedir? Gecenin o üçte ikilik kısmına yakınını bir sen ders bunun hesabını yapmıştık yahut yarısını yahut o gün yorgunsa üçte birini ne yapardı? İbadetle geçirirdi Aleyhisselatü Vesselam. Bunların hepsi neyi gösteriyor bize? Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş geçmiş günahları affolmasına rağmen, affolunmasına rağmen, böyle bir mükafatla ödüllendirilmesine rağmen Aleyhisselatü Vesselam, kulluğun en güzel göstergelerinden bir tanesi olan namazı ne yapardı? en güzel bir şekliyle ifade ederdi. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddiyetle çaba sarf ettiği, nefsiyle böyle mücadele ettiği ve kendini böyle disipline soktuğu bir konu da oruçtu arkadaşlar. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın disiplin var. Nasıl disiplin var? Ramazan'ın işte Kadir Gecesi belli olmadan önce Aşr-ül Evail, ilk 10 günü. Ondan sonra ortası. En sonda Kadir Gecesi son 10'da olduğu zaman aşr ül Son 10 günde ne vardı Aleyhisselatü Vesselam? İhtikafa girerdi. Bir disiplin. Niye? Kadir Gecesi'ni <gülüyor> nerede yakalamak istiyordu? İhtikaftayken. ibadetteyken yakalamak istiyordu. İşte yine hanıma Aişe Radiyallahu Anha diyor ki Enneha kâlet kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ dağal Son 10 gün girdiğinde Ramazanın son 10 güne girdiğinde ne yapardı? Ahyalleyle. <gülüyor> Geceyi ne yapardı? İhya ederdi. Son 10 gün uyumazdı. Gecedir aleyhissalatü vesselam. Ve eyqe ve ehlehu. Ailesini ne yapardı? Uyandırırdı. Uykudan uyandırırdı. Ve <gülüyor> cedde. Hırslı olurdu, ciddi olurdu. Yani ibadet konusunda çok ciddi olurdu ve şeddel Ne vardı? Elbisesini sıkardı. Ne demek şeddel mi'zer? Bundan bir kinaya var. Bundan kastedilen ne? Hanımlarına yaklaşmazdı. Çünkü Aleyzat vesselam son 10 günlerde itikafta. Ve la tubashiruhunna ve entum ne? fi'l mesacid. Allah böyle buyuruyor. Siz itikaftayken, mescitlerde itikafa girmiş iken ne yapmayın? Hanımlarınıza yaklaşmayın. İtikafın yasaklarından bir tanesi de nedir? Kişinin hanımıyla ne hakkası? Mübaşerette bulunması. Ona yakınlaşması, onu öpmesi ve ilişkiye girmesi. Son gün Aleyhisselatü Vesselam izarını ne yapıyor? Bağlıyor. Düğüm atıyor izarına, Yani hanımlarına yaklaşmıyor. Bu hadis de bize gösteriyor ki arkadaşlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle ve ashabı ibadet konusunda azimli. Bizimkisi, yani bizim durumumuz baktığımız zaman yani gaflet gece kalkıp bırakın tecavüt namazı kılmayı, bitir namazlarını bile okuyorsunuz ki gevşeklik göstermeye başlamış. Sünnetlerle ilgili bir gevşeklik. Pazartesi perşembe oruçlarıyla alakalı bir gevşeklik. Kur'an okumakla alakalı bir gevşeklik. Bir ciddiyet yok. Nefisle bir mücadele, mücadele yok. Sebebi ne? İmanın Azalması, zayıflaması. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-mu'minul kaviyyuh hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid zayif Diyor ki aleyh sallallahu aleyhi El-mu'minul kaviyy Güçlü mü'min Neyinde güçlü? Hangi konuda güçlü olan mü'min? İmanında. Dikkat edin mümin olarak niteliyor zaten. İmanda kuvvetli. İmanında ilk akla gelen bu hadisten. Yani. Onun ardından sonra bedeni güç kuvvet geliyor. Bazıları bu hadisi alıp spor salonuna gidiyor. Orada müzik çalıyor. Orada müzik evet. çalarken kaslarını geliştiriyor. Halter yapıyor. Diyorsun ki sen ne yapıyorsun? Ya hocam işte peygamberimiz buyurmuş ki el mu'minul kavi hayrun ve habdu ilallah minel mu'min et Ama mümin diyor Mesela vesselam. Yani güçlüyü, sıfat burada güçlüyor. Neyin sıfatı? Kimin sıfatı? Nü'minin sıfatı. Yani imanı güçlü olan. mümin Allah katında daha sevimlidir. Ve allah Teala katında daha hayırlıdır. Kimden? Zayıf olandır. Ve fi kullin hayır. ama diyor aleyhissalatü vesselam. Ve kullin hayır. Her birinde ne var? Hayır vardır. Çünkü iman etmiş. İhh. اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكُ Şimdi Aleyhisselatü Vesselam burada bize nasihat veriyor. Gerçekten çok önemli bir nasihat. اِحْرِصْ ala ma يَنْفَعُكُ Sana fayda veren şeylere ne yap? Özen göster. Sarıl, tutun, hıslı ol. Faydalı şeylerle uğraş. وَاسْتَعِنْ <gülüyor> billah. Ama tabii en önemlisi de ne arkadaşlar? O faydalı işlerle uğraşırken isti'ane, yardımını kimden alman? Allah'tan anlayın. Desteğini Allah'tan istemenin. Hatta hadislerde geliyor ya. "Liyes'al ahadukum Rabbahu hajatehu kullaha." Sizlerden birisi bütün ihtiyaçlarını kimden istesin? Allah'tan istesin bütün ihtiyaçlarını. Büyük küçük demeden bütün ihtiyaçlarını. Hatta hadisin devamında diyor ki, "Hatta yas'ala sha'en 'alihi." Hatta ayakkabısının bağını bile ne yapsın? Kimden istesin? Allah'tan istesin. Hatta yes'ele şa'fe na'lih izen kata' Ayakkabısının ipi koptuğunda, ipi bozulduğunda dahi onun yardımını kimden istesin? Allah'tan istesin. Yetiş ya Rab desin. Allah'ım bu işimi ıslah et, düzelt desin. Yani bu kadar hadis açık. Hadisler bu kadar açık. Ayetler bu kadar açık. Ama dediğimiz gibi her derste söylemeye devam ediyoruz. Adamlar Tasavvuf ehli tarikatçılar ne yapmaktalar? Sürekli bu hadislerin tersine, bu ayetlerin tersine mezarda yatan, kabirlerde yatan şeyhlerden, ölülerden yardım istenebileceğini ısrarla savunarak insanlara dikte etmektedirler. Maalesef bunun yani kendi gözlerimiz okuyoruz kitapları, yazmış oldukları kitaplarında Radyolarda, televizyonlarda kendi dillerinden duyuyoruz bu sözleri. Açık açık söylüyor adamlar ya. Yani adam utanmadan tefsirine yazmış. اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْاُمُورِ bi ashabil الْقُمُورِ diyor. Yani Aleyhisselatü vesselam diyor ki يَسْأَلْ اَحَادُكُمْ رَبَّهُ كُلَّ حَاجَتِهِ Rabbine bütün ihtiyacını istesin. Rabbinden her şeyini istesin. Hatta diyor, koptuğu zaman ayakkabısının bağını bile Burada da diyor ki, bu adam, Muzat tefsirine yazmış, işlerinizi hayrete düştüğünüz zaman, işlerin içinden çıkamayacağınız anladığınız zaman, başlarını sıkıştığı zaman ne yapın diyor? Sadece bi o bir ashab el kubur, kabir ashabından, medet umun, yardım isteyin. Yani bunu kitap olarak basmış, tefsir olarak basmış ve bunu satıyor insanlara. Ve yine diyor ki alimler, hayattayken kınındaki Kılıç, gibi. kılıç gibidir. Öldükten sonra kınından çıkmış kılıç gibidir. Yani öldükten sonra onların yeryüzündeki tasarruf ları hayattakinden daha nedir? Etkilidir. Apaçık bunu bu şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bunun, bütün bu sözlerden ne yaparız? Allah'a sığarılır. Bak aleyhisselatü vesselam ne diyor? İhres ala mâ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Allah'tan yardım iste. وَلَا تَعْجَز Aciz düşme yani. Gevşek olma. Gevşek olma. Bu gevşekliği üzerinden at. Tembelliği üzerinden at. Sigara mı kullanıyorsun? Bırak artık onu. Namazlarda gevşeklik mi gösteriyorsun? Şöyle bir titre kendine gel. Söz ver kendi kendine. Sakallarını mı kesiyorsun? Allah'a tevbe et. Aleyhisselatü Vesselam'ın burada dediği gibi. Ve la Aciz düşme. Şeytanın karşısında aciz olma. Sımsıkı, dimdik dur. Güçlü ol. Ve in asâbeke şey'un felâ tequllew enni fa'altu kezâ ve ve Diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sana diyor başına bir musibet geldiğinde, başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde keşke şöyle yapsaydım, Keşke şunun dediğini yapsaydım. Şöyle şöyle davransaydım deme. Velakin kul sana doğru önce ne söylememen gerektiğini öğretiyor aleyhisselatü vesselam. Keşke böyle olsaydı şöyle yapsaydım. Bu lev şayet keşke geçmişte olan senin pişmanlığını ifade eden sanki böyle kadere bir maruzatın varmış gibi sözler söyleme. Ne diyeceksin peki? Diyeceksin ki kadderallah Allah-u Teala ne yaptı? Takdir etti. Ve mâ şâ'e Ve dilediğini allah Teala yaptı. Bu kadar bitti. Sen artık öyle olsaydı, böyle yapardım, şöyle olsaydı artık bunları ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. Fe inne lew teftahu ameles şeytan. Zira lew kelimesi yani keşke ama bu Arapça dalim birçok manalara geliyor. Hangisi bunun şeytanın amelindendir. Teftahü ameleş şeytan. Şeytanın amelini açar. Ya yani şeytana bir kapı açar. Hangi lev, hangi şayet? Geçmişle alakalı olan. Yani geçmişle alakalı. Şayet şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım demeyeceksin. Bir başına bir musibet geldi. Allah göstermesin. Başına bir kaza geldi. Bir sıkıntı oldu. Bir iş yaptın. Olmadı. Söyleyeceğin söz ne? Kaddar Allah <gülüyor> ve maşa şa'a <gülüyor> faal. Sahabelerine böyle söylermiş. Müslüman'dan da beklenmesi gereken teslimiyet, kadere beklenmesi gereken teslimiyet bu. Bu ay hafta ne yapıyorsunuz? Ezberliyorsunuz arkadaşlar. Yedinci hadis aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, yine hadis Ebu Hureyra'dan muttefakın aleyh hadis. Diyor ki aleyhissalatu vesselam Hücibetin naru bis şehavat ve hücibetil cennetu bil mekârih Diğer bir rivayette Huffet. Hucibet yani perdelenmiş. Diğer bir rivayet Huffet, döşenmiş. Yani cennet cennete giden yol şehvetlerle süslenmiş. Yani nefsinin istediği arzuladığı, şehvetinin isteyip sana böyle sürekli yapmanı istedi o şeyler sonucu nereye götürür seni? Cehenneme. Cehenneme götürür. Nefsine ağır gelen, nefsine zor zor gelen, acı gelen şeylerin götüreceği yer neresi? Cennet. Aleyhissalatu vesselam böyle buyuruyor. O yüzden alimler diyorlar ki Şayet nefsinde bir konuda çok Yöneliş görüyorsan, nefsinin hoşuna giden şeylere yöneliş görüyorsan bil ki o yolun sonu nereye götürecektir seni? Ateşe götürecektir. Nefse hoş geliyor. Ya tamam haram ama yani bu, bu çalın şartları böyle. Durum bunu gerektiriyor. Nefis bunu istiyor yani. Bunun sonu götüreceği yol neresi arkadaşlar? Ateş. Nefse zor geliyor. Ya hocam sakallımı. Kesmemek, sakal uzatmak ağır. Bu çağda, bu durumda, baskı çok. İşte sigarayı bırakmak, nefsi ağır geliyor. Sabah namazına kalkıp camiye gitmek, nefsi ağır geliyor. Pazartesi oruç tutmak, perşembe oruç tutmak, nefsi ağır geliyor. Hep nefis sürekli, sen ne yapıyor? Mücadele ediyor değil mi? Şöyle herkes bir düşünsün şimdi. En son ne zaman eline Kur'an'ı aldım diye. Ne zaman Kur'an okudum diye herkes şöyle bir düşünsün. Nefis bak seninle Kur'an arana nasıl girmiş? Ve şeytan seni öyle oyalamış, öyle unutturmuş ki şöyle bir herkes hafızasını zorlasın. Aa, bir ay oldu. iki ay önce, üç ay önce, dört ay önce, beş ay önce, altı ay önce diyecek insanlar çıkar. Demek ki o zaman bu yol yani Kur'an'ı eline alıp okumak seni nereye götürecek? Cennete, Cennete götürecek. Sekizinci hadis. An Ebi Abdullah Hüzeyfet bin Yaman radıyallahu anh. diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın arkasında namaz kılıyor bu sahabe. Sallaytü ma'an sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor arkasında bir gece namaza durdum. Bir gece namaz kıldım. Şimdi namaza bakın arkadaşlar. Hani deminki ayet okuduk ya. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz azını yahut gecenin yarısını yahut üçte birini ve seninle beraber o namazı kılanları bilmekte. Şimdi pratik olarak bakalım. Bu ayet böyle. Sahabe de bizatihi işte yaşadığını anlatıyor bize şimdi. Peygamberin arkasında Allahu Ekber deyip namaza durdu. Sallaytuma an sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle feftatahal Bakkara. Namaza neyle başladı? Bakara. Bakara ile başladı. Bakara suresi kaç sayfa arkadaşlar? Ne 20'si? Ne 20'si? Ne 20'si? Ne 20'si? Kaç sayfa Bakara suresi? Hayır. 50 sayfa. <gülüyor> 50 sayfa. Bakara suresinin kaç sayfa olduğunu bilmiyorsan zayıf arkadaşlar. Bak Bakara suresinde ezbere bilen var mı demiyorum. Kaç sayfa? <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki Huzeyfe radiyallahu anh aleyhissalatü vesselam Bakara'yı başladı. Bakara'ya başladı Murat abi. Bakara'ya başladı. Fekultu <gülüyor> yerke'u İndel mi'e. Dedim ki diyor Hüzeyfe radıyallahu anh. Yüzüncü ayette rüküye gider herhalde. Yani yüzüncü ayet. Yaklaşık işte. Bir yüze yakın belki. Tam bilmiyorum şu anda da. Bir diyor ki, ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّ biha fi رَكَعَى Aleyhisselatü vesselam ثُمَّ مَضَى Yüzü geçti. Yüzüncü ayeti geçti. Arkada Hüzeyfe düşünüyor yani. Yüz ayet okudu. Dedim ki diyor herhalde evet. rekatı bakarayla bitirecek. Yani elli sayfa, iki buçuk cüzden bitirecek dedim diyor rekatı. فَكُولْتُ يُسَلْ فَمَضًا Bakara da bitti. فَكُولْتُ يَرْكَعُ بِهَا Dedim ki diyor, yani artık tamam yani bakara bitti. Rukiye'ye gidecek. فُمَّفْتَتَحَا <gülüyor> النِّسَا Nisa suresini ne yapıyor? Başlıyor. Başlıyor. Ali İmran'ı ne yaptı? Atladı. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? Yani sıraya göre S okuma şartı yok. yok. Bazıları diyor ya, elemterayı okursan geriye gelemezsin. Asrı okuyamazsın diyor. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> İnna enzellayı okuyamazsın diyor. Evet, önemli olan ilk rekatta sünnet olan uzunu okumak, ondan sonra evet. kısa okumak. Ama bir tertip sıra evet. şart değil. Hatta Sünnette bazen ney böyle? Yani buna riayet etmeye gerek yok. Bak Bakara'yı okumuş, ondan sonra Nisa, Nisa geçti. Ar Arada ne var? Alimran Al var. Tabi diyor ki, sonra Nisa fakara Sonra Nisa ile başladı ve okumaya geçti. Son Mektatha Alimran. Son Sonra diyor Alimran'a başladı. Fakara Yani Nisa Suresi yaklaşık. 200'e yakın. Sonra Alimran, o da 200'e yakın yani. Evet. Yaklaşık yani 5-5 buçuk cüz, toplam. Bir rekatta, bir rekatta 5 buçuk yüz, yaklaşık olarak. Ya kura umutara silen, tabi nasıl okuyor eserlerim? Hâkledin de, mekarcini yerine getirerek, tertil güzel bir şekilde okuyor. Acelede değil yani öyle. Bu değil yani böyle. Her harf'e yerinde okuyor. Başka bir şey daha var. Eğer marra bi ayetin fiha tesbihun sabbah Eğer ayette Allah Teala'yı tenzih edilen bir ayet gelmişse ayeti okuyor subhanallah diyor. Allah Teala'yı yani tenzih ediyor. Orada ayet geliyor subhanallah diyor. Ayetin yanında Allah Teala'yı tesbih ediyor. Ve iza marra bi Ayette Allah'tan istenilen bir şey varsa, cennet varsa, cennetten istenilen bir şeyler varsa o da istiyor Allah'tan. Allah'ım inni eselukel cenne. Allah cenneti. Allah'ım sen cenneti sürmü. Ayetlerin arasında böyle de ne var? Dua, var? Dua var. Ayetleri hızlı bir şekilde de okumuyor. İza merra bi taavuz taavuz. Allah sığınılması gereken cehennemin azabı anlatılırken, Allah'ın azameti varken ayette duruyor, Allah'a sığınıyor. Auzu billah'tir. Auzu billahi minen nar. Allah'ım bizi nardan. Sümme rek'a. Suhur ruk'eye gidiyor Aleyhissalatu vesselam. فَجَعَلَ يَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Sübhane Rabbiyel Azim demeye başlıyor. Şimdi üç kere Huzeyf'e <güler> herhalde diyecek. Üç, üç kere diyecek. فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوَا Aleyhisselatü vesselamın rükûsu yani Sübhane Rabbiyel Azim. <güler> <güler> biz neyse Subhan Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Böyle diyor değil mi? Evet. Ne dedi hiç kimse anlamıyor. Sübhane Rabbiyel Azim. Tenzih var. Allahuteala'ya tüm noksan sıfatlardan ne yapıyorsun Uzak tutuyorsun. Ve rükû nahven min kıyâmihi. Az önce Bakara'yı, Nisa'yı ve Ali İmran'ı okumuş olduğu rekata yakın. Ona kadar olmasa da yakın. O kadar uzun yani rükû. Kal, thumme kâl semîallâhu limen hamideh. Rabbenâ lekel hamd. thumma kâme kıyâmen tawîlen kariben mimma râkâ. Rukudan kalktı. Semihallahümmelhamid dedi kalkarken. Sonra Rabbena dedi. Oradaki o duruşu o kıyam. neye yakın? İlk rekattaki, İlk rekattaki yani okuduğu Bakara, Nisa ve Ali İmran'a yakın. O kadar da ayakta duruyor. Tabi alimler diyorlar bu arada Aleyhisselam bunu tekrarladığını söyleyen alimler var. Sürekli subhanallah Rab, Rabbena alekelhamd dedi soraniyo. Sonra secde. Sonra secde ediyor Resulullah sallallahu ve ala." En yukarıda olan. Ne demek subhanarabbiyal ala? En yukarıda olan, var. en yüksekte olan Rabbimi nevarım? Tüm sen. noksanlıklardan tenzih ederim. Düşünün. Hem bunu söylüyorsunuz hem de Rabbinize en yakın olduğunuz yer neresi? Secdede. Secde. Rabbinize en yakın olduğunuz yer secde. فَقَالْ subhan رَبْيَا ala فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا min قِيَامِهِ Bu yaptığı secde de aynı ne gibi? O ayakta durduğu namaz. Siz düşünün şimdi kendi kıldığınız namazı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nefisle olan mücahede, mücadele. Hemen bu konuyla ilgili e, hadisi de alalım. Sonra misafirlerimiz var. Bugün kısa keselim. Diyor ki i̇bn Mes'ud anh, Abdullah bin i Mes'ud, قال, salleytum an nebiyyi, sallallahu aleyhi ve sellem, leyleten. Şimdi bir sahabe, bu da başka bir sahabe. Peygamberle namaz kılıyor. Ne kadar büyük bir şeref değil mi arkadaşlar? Onun okuduğu sesi duyuyorsunuz, okuduğu Kur'an'ı duyuyorsunuz. Yani kulluğunu görüyorsunuz. Şimdi kalkıp bir sahabe, peygamber öldükten sonra peygamberden yardım ister mi? Yani Allah'ın karşısında düşünün, beş buçuk cüz Kur'an okumuş bir peygamberi görüyor. Allah'ın azabından Allah'a sığınıyor. Cenneti istiyor. Ayakları şişmiş. Şimdi bunu gören bir sahabe karşısında bir kul görür değil mi? Öyle değil mi? Bir kul. Ama bugün tarikatçılara bakın. Tasavvuf çekilerine bakın. Mürşit denilen o adamlara bakın ki onlar mürşitlikten bir o kadar uzak insanlar. Onların bu hallerini görmek çok uzak. İnsanların zaten insanların huzuruna çıkmıyorlar. İnsanların kendilerini Aleyküm selamu İnsanların kendilerini Normal bir beşer olarak Algılamamaları için Uzaklarda Gözlerden ırak Köşkler saraylar içinde Ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürüyorlar. Kurşun geçirmeyen arabalar içinde, cipler içinde Son derece modern bir hayat yaşıyorlar. Değil mi? Ve insanların huzuruna öyle çıkmak falan gözükmekte yok. Neden? Aleyhisselatü vesselam bakıyorsun elbisesinde meni bulaşmış. Hanımı yıkamış onu suyla. ıslaklığı gözüküyor elbisenin. Elbise yıkanmış belli. Çıkıyor sahabenin yanında. sahabe diyor, biz görüyorduk o elbisedeki ıslaklığı. Böyle bir kul. Abd. Sen şimdi kalkıp bundan Aleyhisselatü vesselamdan yardım ister misin? Yetiş ya Resulallah der misin? Demez değil mi? Ama şimdi insanlar buradan kalkıp kilometrelerce yol kat edip gidiyorlar şeyhine ki şeyhinin attığı halı tutsun, ipi tutsun. Şeyh bir şey konuşuyor mu? Yok. Şeyh konuşmaz, bakar, nazar eder. Hep ne böyle arkadaşlar? Şeyhin olağanüstü bir insan, üstü hatta, bir yaratık olduğu ne yapılmaya çalışılıyor? İnsanlara diktat edilmeye çalışıyor. Sebep? Başın sıkıştı zaman yolda gidiyorsun ya araba yuvarlanacakken yetiş ya şey şimdi yetiş ya Abdurrahman e. Medet ya Hamza Medet ya Abdülkadir. böyle demiyorlar mı? Neden? Çünkü hep sürekli onlara insanüstü olağanüstü neler var vasıflar yükleniyor ya Aleyhisselatü Vesselam bakın aynı bir tarafta Huzeyfetül Niyaman bir gece durmuş namazda onu anlatıyor bu sefer de Abdullah bin Mesud Peygamber'in hizmetçilerinden Enes bin Malik gibi Peygamberimize suyu taşıyan yanında bir şeylerini taşıyan hizmetçi sahabelerden, ona hizmet edermiş. Köle değil bunlar, özgür insanlar ama Peygamber'e hizmet etmekte şeref duyan insanlar. Diyor ki Abdullah ibn-i Mesud radıyallahu anh, an sallallahu aleyhi ve sellem Leyleten fe atâlel-kıyâm Hattâ he hememtü bi emri su Kıyam o kadar uzun tuttu ki aleyhissalâtu vesselam O kadar uzun kıldı ki Hatta hememtu bi emrin su. Diyor. içimden kötü bir şey geçirdim. Şimdi tabii sahabedin kötü bir şeyine geliyor rivayetlerdi. Yani namazı terk etmek istedim diyor. Kötü bir şey bu yani. Namazı terk etmek istedim. Namazı terk etmek istedim. Tabi kıyla ve ma hememte bihi. Soruluyor. Ya ne istedin? Ne yapmak istedin? Neydi aklımdan geçen? Diyor ki hememtu en eclise ve eda'ahu. Oturup, onu terk edip yani namazdan ayrılmak istedim." diyor. Bu da muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in râet etmiş olduğu hadiseden bir tanesi. Yani bakın, dikkat edin. Ne var? Aleyhissalâtu vesselâmın kıyamını uzunca tutarak konuyla ilgili olarak nefsiyle mücadelesi mücadelesi var. Nefis öyle arkadaşlar. Biz de işte bu sene Allah nasip etti Ramazan'da gittik arkadaşlarla İlk gün ayaklarımız ağrıdı. Terâvî kılıyoruz orada. Değil mi? İşte kimi arkadaşlar genç olmasına rağmen bakıyorsun sandalye arıyor, tabur arıyor. düzen oturayım, kılayım. Nafile namaz kılabilirsin. De. Bir sıkıntı, bir beysi yok. İkinci gün, üçüncü gün artık vücut nefis. Senle boğuşurken artık sen kamçı eline alıyorsun. Orada namazını kılıyorsun. Değil mi? O, o, uzun gördüğünüz namaz bakın Peygamberin namazı yanında ne kadar? Kısa. Bu hadisi e, okuyalım ve okuduk. ve Normalde bu babı bitirmek istiyorduk aslında. Ancak misafirlerimiz var. Onlarla da siz bir hemhal edin, tanışın. E, Kardeşim de e, bir söz hakkı verelim sizinle. Burada ne yapsın? E, konuşsun.